Türkiye'de bir Çocukluk Yaşandı Yazan Halide Eşber Yöneten Engin Uludağ Efektör Erhan Mesutoğlu Oynay Sanatçılar Ece Tijenpar Ece'nin Çocukluğu Halide Eşber Emine Hanım Güzin Öz Hayati Bey Savaş Dinçel Ali Efendi Metin Çoban Müteahhit Pekcan Türkeş Yusuf Murat Dal Palyaço Ender Can Başak Seher Hanım Suna Selen Arzu Cihan Bıkmaz Onur Murat Presçiler Ergin Ceyhun Erden Efendim İyi günler hanımefendi Ben Esen Emlak'tan arıyorum Anlayamadım efendim ha, Temel tütüncü oğluyum ben Eviniz için aramıştım E evim için mi? Evinizin satılık olduğunu duydum Evet her ne kadar siz peşin para karşılığında Satmak istiyorsanız da Bu zamanda en iyisi müteahhite vermektir Tanıdığınız yaptığı işleri Bildiğiniz bir müteahhit olmalı muhakkak Bundan dolayı size yaptığımız evleri Göstermek istiyorum hem bu doğrudan satma fikrinizi de değiştirir belki. Çünkü peşin satışlarda istediğiniz ücret... E, kimden öğrendiniz efendim bu evin satılık olduğunu? Beni tanımadan böyle bir davranışta nasıl bulunuyorsunuz? Buna nasıl cesaret edebiliyorsunuz? Nasıl ve neden bunları uyduruyorsunuz? Ben sizi tanımıyorum ve tanımak da istemiyorum. Beni bir daha rahatsız etmeyin lütfen. Güzeldi bu bahçede çocukluğum Adaları getiren deniz kokusu... Bana neleri hatırlatıyorsun bir bilsen... Sabahın erken saatlerinin serinliğini... Ürperti veren rüzgarı... İşte erik ağacı... Gene bembeyazdı... Büyük anne kalkmış... Her bahar yaptığı gibi bahçeyi süpürüyor... Bahçemiz hep tertemizdi... Oysa şimdi... Efendim, ee, iyi günler efendim. Emine Hanım'la mı görüşüyorum? Kimsiniz efendim? Efendim, ben eviniz için aramıştım. Çağrı Emlak'tan Rıza Çaytöpe. Evet. Ee, sizinle karşılıklı konuşmak istiyordum. Niçin efendim? Efendim, evinizin çapı nedir ve kaç daire çıkarabiliriz diye görüşmek istemiştim de. Siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Nedir tüm bu söyledikleriniz, nereden icap ediyor? Ee, pek efendim, madem zora koşuyorsunuz, e, daireler yarı yarıya paylaşılır. E Şimdi tabii bu telefonda konuşulacak mevzu değil. E, Karşılıkla konuşmaktan yanayım, eğer satmak istiyorsanız tabii. Terbiyesiz adam! <gülüyor> ah Hayati Bey, ah ah ah! Neredesin? El gençliğim. Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle uyandığım sabahlar. Yastığımın altına hep minik hediyeler bırakırdı o kuşlar. Sabah ezanıyla kalkan büyük büyükannem. Her sabah güğümleriyle eskimiş çok eskimiş kahverengi deri ceketi... ...ve kasketiyle gelen o kısık ihtiyar sesli sütçü. Ali Bey amca. Neredesiniz? Sütü çok seviyor Ali efendi. <gülüyor> <gülüyor> Sütle yapılan her şeyi de çok seviyor ya. Geçen gün tutturmuş Ali bey amcanın ineğinin yavrusu olmuş. Gidip göreceğim diye. Biraz büyüsün Ali bey amca onu kırlara çıkartır. O zaman görürsün dedik de susturabildik. <gülüyor> <gülüyor> Ece torun değil de sanki Emine hanım. Bu evin küçük kızı. <gülüyor> <gülüyor> öyle Ali efendi öyle gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Zaten burada da anne diyor. İyiden bir yeri Merhaba Ali Bey amca. Merhaba Ece kızım. Aa, bu kadar sütü nereden buldunuz? İneğin yavrusu aç kalmaz mı bunları biz içersin <gülüyor> Güzel kızım ben hiç aç bırakır mıyım minik muzağıyı? Bugünlerde iyi süt veriyorlar. Ee, bahar tabii her şey canlanıyor. Hadi bakalım koş dedeni karşıla. Dur dur dur. Ayakkabılarını ters giydin. Olsun. Olmasın. Sen düz giy. Deden seni bekler. Beklemiyor. Ben yetişene kadar o bahçeye giriyor bile. Tamam bak. Düz giydim. <gülüyor> her sabah aynı şey. Dedemiz bahçe kapısında karşılanacak. <gülüyor> Hayati Bey her zamanki gibi erkenci. <gülüyor> Bu dünyada ne var ne yok, hepsinden haberli. Ee, ne demişler? Erken kalk yol alır. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ali Efendi, bugün bir kilo daha süt istiyorum. <gülüyor> Ece'nin kardeşleri gelecek. Ooo, yaa! Nihayet geliyorlar, ha? Ee, öyle tabii. Başka şehirlerde oturmak kolay ee, değil. Çok uzun zaman oldu Siz de özlemişsinizdir, haa, <gülüyor> şu çocuklar, haa! Günaydın Ali Efendi. Günaydın Hayati Bey. Evet bugünlerde iyi görünüyorsun maşallah. <gülüyor> Bunca koşturma, çalışma... ...hem de gece gündüz demeden en çok... ...dinlenmen gereken zamanlar artık Ali Efendi biraz dikkat et kendine. <gülüyor> İnan sen düşünmezsen kimse düşünmüyor seni. Şükürler olsun Bahar. Her şey yeniden doğduğu bu günlerin sabahlarında... ...biraz daha dayanacağım gibime geliyor. Konuşma böyle. Çocukların nasıl ha? İyiler, iyiler. her günkünden iyiler. Üzüyorlar seni gibi mehiliyor ya. <gülüyor> Hep böyle, hepimizin başında. Gel, gel biraz oturalım kameraya Hem soluklanırsın hem de sabah sohbeti yaparsın, ne dersin ha? Oturalım Hayati Bey. Ece, dedenin elindekileri al gel kızım, hadi canım. Olur anne, gideciğim, onları ben içeri götüreyim. <gülüyor> al bakalım, bu da senin küçük hanım. Bu sabah kuşlar geç kalmışlar. Bana verdiler getirmen için. Eee bir teşekkür öpücüğü yok mu? <gülüyor> en küçük kızınız bu sizin Hayati Bey en küçük kızınız. <gülüyor> Anane anne dedi <dedeye> dedi. <gülüyor> Öyle. Kaç yıldır doğru düz bilmedi çocuk anne babayı. Biz de ne dede olduk ne de anne anne. Oh, biraz dinleneyim bu cennet gibi bahçede. Tüm gün yeter bana. Evet, cennet gibi bahçe. <gülüyor> Ama bakabildiğimiz sürece. Bir de şimdi bahar. Her yana otlar bürümeden iyi bir bellemek gerek. İşte bu. <gülüyor> Her sabah azar azar. Oluyor gibi. Güllerin hanım ellerinin kokusu, inanın Hayati Bey, bizim evden duyulur. Öyledir Ali Efendi, öyledir. Bu sene domates, biber de ekmişsiniz arka bahçeye. Gördüm, aman pek güzel düşünmüşsünüz gerçekten. Ne güzel, birkaç hafta sonra kahvaltılarınızda tat katar. Aman efendim, aman efendim. Aman çok teşekkür ederim hanım kızım. <gülüyor> eri koşafı <gülüyor> Anneannenin ellerine sağlık yavrum, pek güzel olmuş. Elma ağacında ne çok meyve var bu sene. Her sene böyle olmazdı. Sütçü Ali Efendi her sabah gelirdi. Ne zaman gelmedi bilmiyorum. Bilmekte istemiyorum galiba. Evi, bahçesi büyük bir apartman oldu şimdi. Evinin yakınlarındaki Çocukluğumun oradan adalara yol aramakla geçtiği... ...hayvanlarına yıllar yılı barınak olan ve tarihi olduğu söylenen o yıkıntı... ...birkaç taştan ibaret artık. Yalnızca evler yıkılıyor, apartmanlar yapılıyor... ...bahçeler yok ediliyor, siteler yükseliyor. Küçük yalı ve İstanbul, ağaçsız, çiçeksiz, bahçesiz, kuş sesinden yoksun kalıyor... Neredeyse yağmur bile yağmıyor artık Oysa her bahar Küçücük mutluluklarla gelirdi bahçemize Ve sıcak yaz günlerini armağan ederdi Ne yapıyorsun <Gülüyor> Size şöyle bir bahçe turu yaptırmayı planlıyorum Bisikletimi sizin için temizledim pırıl pırıl yaptım Acaba bana eşlik edip bisikletimi de şereflendirir miydiniz küçük hanım? Benimle oyun oynuyorsun Yoo <Gülüyor> yo, yo Hayır Kesinlikle hayır. Hem istersen gider kurdu yakalarız ve dedemize veririz. Cezalandırsın diye. Neden? Biz cezalandıramaz mıyız? Cezalandırabilir miyiz? Tabii ki. Önce onun kulaklarını keseriz. Hayır, hayır, karnını yararız ve içindeki büyük anneyi çıkartırız. <gülüyor> sonra? <gülüyor> ee, sonra o büyük de bizim büyük annemiz gibi çok tatlı olduğu için bize onu affederler. Sonra da birlikte karnına dikeriz. Ya da hmm... E büyük annemiz büyük annemiz iyi dikiş diker. O diksin. Böylece kurt da anlamaz kendisine ne olduğunu. Karnında bir boşluk hisseder sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına bağlarız gene de. Ne olur ne olmaz diye bizimle gelmesine izin veririz. <gülüyor> arkadaşımız mı olur yani? Evet, arkadaşımız olur. Ne? Ne yapalım? Sen öyle istiyorsan. Ama bak. Beni yemeye kalkarsa karışmam. Dayısız kalırsın. Hadi atlı arkaya. Seni gezdireyim. Ha, dur bakalım. Hıh, hmm, yap tamam <gülüyor> Uçuyorum, uçuyorum <gülüyor> Yusuf, yapma oğlum düşer sonra üzülürsün <gülüyor> Uçuyorum, kanatlarım var görmüyor musunuz? Düşmem, uçuyorum Dikkat ediyorum anne Ece, ye yeni yaptığım kamyonu nasıl buldun? Ama arkası kalkmıyor ki Geçen gün Seher Hanım teyzenin evini yıkan araçları seyrederken gördüm Önce kamyonlar geliyorlar. Taş, kum gibi şeyler işte. Sonra öteki kocaman araçlar kamyonlara bir sürü yıkıntı koyuyor ve... Hmm, ...gidiyorlar. Oysa senin yaptıkların kumu yalnızca taşıyabilir. Boşaltamaz. Onu da yaparım. Çabuk yapamaz. Neredeyse kış gelecek. Tamam. Dayı. Efendim? Tren. Duyuyor musun? Tren geçiyor. Dur bakalım. <gülüyor> bakalım. Parmağım kadar. <gülüyor> Uzakta olduğu için. Ya... Peki onu daha yakından görebilmem için neden bana bir yapmıyorsun? Yaparım. <gülüyor> bir sürü vagon olsun. Lokomotif'i de olsun. Bir de ses çıkarsın. <gülüyor> Onun adı lokomotif. Ben hepsini yaparım. Ama sesi sen çıkaracaksın artık. <gülüyor> tamam mı? Aa, gel bak sana ne göstereceğim. Bu yeni bir araba denemem. Sanırım çok sevineceksin. İşte... Ama dayı, bu bir akvaryum. Ece iyi bak. Evet önden birinin çekmesi gerekiyor ama değişik bir araba bu. Hanımefendi siz şöyle oturacaksınız. Ben de sizi bilmediğiniz yerlere götüreceğim bir saniye içinde. Ne dersin? Bu bir akvaryum sadece. Rengarek boyalı bir araba olamaz. Hayır o bir araba. Akvaryum. Peki bin o zaman anlayacaksın. Sen beni düşürürsün. Biniyor musun binmiyor musun? Bindim. Ece, Ece sus bak sakın ağlama. He. Dede bana çok kızar. A anne üzülür ağlama hadi. Acımadı değil mi? He? Acımadı. Canım dayıcığım. O günü öyle iyi hatırlıyorum ki. Hep tahtadan oyuncaklar yapardı El emiği isteyen Dünya güzeli oyuncaklar Bir defa çok kar yağmıştı Güller dolu bahçemize Dayımla kömürden gözleri Teneke kovadan şapkası olan Bir kardan adam yapmıştık Atkısını da boynuna dolamıştı Kardan adamın Ne çok gülmüştük <Gülüyor> Ortalık günlerce bembeyaz kalırdı. Güller üzerinde, yerlerde, damlarda, karlar. Önce doğru adı lokomotif olan görüntü gitti dünyamızdan. Bahçede yavaş yavaş ilerliyordu o beton yığını. Ve kar yağdığında artık o zamanki kadar beyaz değil gibi geliyor bana. Nasılsınız efendim Kiminle görüşüyorum efendim Aa, Ben birkaç ar önce aramıştım efendim Eviniz için Evim için mi Evet efendim O sıralar biraz rahatsızdınız Konuşamamıştık Eh aradan onca zaman geçti Toparlandınız zannederim Öyle değil mi efendim Bana baksanıza siz ee, Siz kimsiniz Allah aşkına Aa, Ben Esen Emlak'tan temel tütüncü oldum Bana bakın Zeytincibaşı bey Beni bir daha rahatsız etmeyin lütfen Aa. Benim satılık evim yok Aa, bana bak yetti artık Efendim Anne, anne ben Ece Aa, Sen misin yavrum Ben de sandım ki Ne oldu ki... anneciğim yoksa telefonla rahatsız mı ediyorlar eh, Öyle sayılır Meraklandım şimdi ne oldu söylesene Bilmiyorum Ece Evi satın almak istiyorlarmış ha? Yok daire vereceklermiş anne, evi mi satıyorsun Yok canım evimi satmak istediğimi Ben de yeni öğrendim Emlakçı mıymış müteahhit miymiş Üf, ben de karıştırıyorum Ece artık o kadar çok arıyorlar ki e, tek başına bir kadın tabii ne yapsın bu kadar kocaman evi bu koca bahçeyi satar diye düşünüyorlar arıyorlar. Bu son arayan daha önce de aramıştı O zaman daireleri yarı yarıya pay ediyordu Şimdi pay filan lafı etmeden kapadım telefonu Hay Allah sinirlerim bozulmuş Boşu boşuna Oluyor kızım Yalnızlıkta oluyor bunlar boş ver. Siz nasılsınız bakalım Biz çok iyiyiz anneciğim e, Senin ayağın ağrıyordu şimdi nasıl Aman Ece yine ağrıyor ne olacak Yaşlanıyorum artık Öyle söyleme anne daha ne güzel günlerimiz olacak birlikte Biliyor musun ben evimi ee, Senin evin orası artık kızım <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı ya Neyse mutlusunuz ya yavrum bu yeter bana Anne beni üzüyorsun böyle konuşma ne olur Hep seni düşünüyorum İyi ki şu telefon var bazen geç açıyorsun ya öyle korkuyorum ki Ben iyiyim kızım hiçbir şeyim yok Bazen işte ne bileyim hepiniz bırakıp gittiniz beni. Anne annem. Annem. Çocukları hep başka şehirlerde, başka ülkelerde. Ben onun en küçük kızı O benim annem Yıllarca ayrılıklarla sürdü sevgimiz Evimiz Bahçemiz Ben gidip bir yorgunluk çayı yapayım bey Of ayaklarım ağrımış Siz devam edecek misiniz? Edelim hanım İçim sıkılıyor bu güzel havada içeri girince Sen de çayı koy gel Burada dinlen biraz Arsanı suladığımız için ne hoş kokuyor ortalık. Ya oldu, hemen geliyorum. Küçük hanım, yoruldunuz mu siz de? Hayır dedecim. Dede, sana bir şey sormak istiyorum. Çok önemli galiba. Suratınızın şekli değişti. Dede, ben büyük annemin dişlerini gördüm. Öyle mi? Nasıl oldu bu iş? Doğrusu pek zor olmadı. ...odasında bir bardak su içinde duruyordu. Kedecim <gülüyor> gülme çok korkunçtu. <gülüyor> Korkunç olan bir şey yok Ece. Şimdi bazı yaşlılar. Dişte de yaşlandığı için takma diş takarlar... ...ve uyurken de bir bardak su içine koyabilirler. Tabii senin gibi yumurcaklar görsün de korksun diye yapmazlar bu işi. Senin de mi takma yoksa dedi Ben o kadar yaşlı mıyım? <gülüyor> Hayır. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Hadi bakalım, biraz da işimize bakalım. Bak, su neredeyse taşıyacak. Ece, gel bak. Ooo, bunlar siyah. Siyaha yakın, koyu kırmızı, kadife rengi. Uzun yıllardır ilk defa verdiler. Çünkü seni sevdiler. Suyu seviyor onlar. Güneşi, toprağı seviyorlar. Ama bence seni daha çok sevmişlerdir. Neredeyse her akşam suluyoruz değil mi? Yorguluyoruz. Ee, emek verdiğimiz her şey güzeldir. Kokulayı da çok güzel. Hadi şimdi al bu gülleri annene götür. Sen niye götürmüyorsun? <gülüyor> Küçük hanım dedesini dinlemiyor mu artık? Hı? Hadi bakalım koş şimdi. Anneye de söyle biraz da dışarıda otursun. Sıkılmamış mı içeride? Anne, anne. Çabuk gelin. Daha ördekleri içeri alacağız Anne, anne bak Aaa ne kadar güzel <gülüyor> Dedem yolladı senin için Aa, Çok teşekkür ederim ee, Ece al bu bardakları kameraya götür Ben de gülleri suya koyup çayı getiriyorum Bu kurabiyeleri ne zaman yaptın anne? Dedem bayılacak Deden mi bayılacak sen mi? Orası pek belli değil <gülüyor> Dedecim gel, annem çayları getiriyor. Anne, anne ben çayımı içmeden önce ördekleri içeri alabilir miyim? Dedene sorman gerek sanırım. Dede? Ağla, yalnız sakın ürkütme, kaçırırsan zor yakalar. Hiç merak etme dedecim, hep senin yanında değil miydim? <gülüyor> Kötü yapmadım değil mi hanım? Artık bazı şeyleri tek başına yapması gerekiyor. Böyle halleri çok az. Hep kendi içinde, sakin. Bazen öyle korkutuyor ki beni bu halleri. Hala çöp gibi. Bir türlü kilo alamadı bu çocuk. Biliyorum, her şeyi biliyorum da... <gülüyor> ...diyebilirim ki. Aylardır aramıyorlar. Hadi biz anne babayız, bize yaparlar. E bu çocuğun ne suçu var? Arada bir, <gülüyor> iki kardeşi, annesi, babası oluyor. Bu ona çok, çok dokunuyor. İnan ama elden bir şey gelmiyor. Suçlu bir cezan. Hatayı en başından yaptık, kızımız küçük dedik, o ne yaptı? Senesi olmadan bir tane daha. Dede, dede bak bak! <gülüyor> bu bir yumurta, tavuklara hediye ettiler. Ay bu gerçek bir hediye. <gülüyor> Sabah hepsini topladığımı sanıyordum. Ay iyi ki ezilmemiş. Bak aa, bak, bak, bak bak bir ördek dışarıda kalmış. Hayır, hiç dışarıda kalmadı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben bir tane görüyorum. Çünkü hepsini saydım. Peki, şu şu Ece? O bir vupur. Öyle mi? Peki nereye gidiyor acaba? Adalara. Birincisi? Kınalı. İkincisi <gülüyor> Burgaz, üçüncüsü Heybeli, dördüncüsü Büyükada. <gülüyor> Aferin. Aferin. <gülüyor> ...aramızdaki minik şakalar... ...sakin geçen günler... ...yıllar önceden kalkıp gelen misafirlerimiz... ...gelmeden önce telefon ederdi Seher Hanım teyze... ...sonra şapkası ve bastonuyla... ...kendine özgü madeni sesiyle... ...eski İstanbul hanımefendisi gelirdi evimize akşamüstleri... ...Hayati Bey ve hanımıyla... ...boydan boya camlı misafir odasında... Eski koltuklarda adaları seyrederek sohbet ederlerdi Hoş geldiniz Seher Hanım teyze Hoş bulduk evladım Aman aman nasıl da büyümüş bu güzel kız ah, Gittikçe zorlaşıyor Hayati Bey gidip gelmek evet. Kaldırmıyor artık bünyem bu yolları Gene de dünyaya değdi. Püfür püfür adalar gözlerimizin önünde. Bir bakmak yeter dinlenmek için. Öyle ya. Gitmeyecektiniz uzaklara Seher Hanım. Çocuklarınız yine de arada sırada geliyorlardı. Dur. Şimdi yakın oturuyoruz ama bu sefer de. Anne Kadıköy'ün bir ucunda oturuyorsun diyorlar. Ne yapalım? Buraların en güzel evlerinden biriydi eviniz. Ya? Yeah. Ah, ama... Çiçeklere bakmak da kolay değil artık Şimdiki evimin balkonu var Orada yetiştiriyorum çiçeklerimi Arada sırada da dost ziyaretleri yapıyorum Eee bacaklarım beni taşıdıkça sürüp gidecek böyle Her zamanki gibi trenle mi geldiniz Seher Yok Hayati Bey artık uzak gelmeye başladı istasyon Bizim oraya bir durak yaptılar otobüse biniyorum Saatlerini öğreniyorum gidip gelenlerden Biraz önce çıkıp bekliyorum Efendi, insanlar var hala çoğunlukla yer veriyorlar. Sayın mı? E, ya, etrafı seyrede seyrede geliyorum. Ne kadar da değişti her şey. İnsanlar, yollar, bağ bahçe azaldı. O sık çamlıklar bile seyrek artık. İnsanlar çoğaldı, daha da kalabalıklaşacak diyorlar. Öyle Seher Hanım. İstanbul'u seviyoruz, seviyoruz ama... ...herkes seviyor mu, orası belli değil işte. İnsanlarımız sevdiklerini ırpalıyorlar boynu. Şirkinleştirmeye çalışıyorlar. Güzellikler kalıyor mu? Belki en dirençlileri. Evet, evet hatırlıyorum da. Bostancı küçük yalı arasındaki o küçük derede ördekler yüzüyordu. Çok değil, birkaç sene önce. Şimdi çamur içinde. Ya ya Ya kim bilir 20-30 sene sonra ne olacak? Bu çocuk büyüdüğünde o güzel yeşil İstanbul'u bilebilecek mi? Dereleri yalnızca resimlerde görebilecek bu gidişle. Ördekleri de hayvanat bahçesinde. Kuşlar ilkbaharda gelirler. Onları kaçırma çocuğum. Tüm dünya bilir İstanbul üstünde toplanırlar. Gelirken de giderken de. Size soğuk koruk şerbeti getirdim Seher hanım. Ellerine sağlık canımın içi. Afiyet olsun. Oh, dünya varmış. Bahçenin değil mi Hayati Bey? <gülüyor> Öyle. Bu sene her seneden iyiydi meyveler. Yalnız bundan sonrası için korkuyorum. Çok toz kurum var artık. Bu apartmanlar böyle çoğalırsa güneş de göremeyecekler. E, tabi bizler de. <gülüyor> o zaman işte dediğiniz olacak Seher Hanım. Elden de gelir. Oh. Sonraları, biraz daha sonraları... ...dedemle yaptığımız o küçük oyundaki gibi... ...adaları kolayca sayamayacağımızı anlıyorduk. Çünkü bir zamanlar sayfiye olan yerler artık büyüyen... ...hem de korkunç bir hızla büyüyen şehre dahil oluyordu. Bir gün dedem... ...serinlik veren denizle kaplı salonun eski koltuklarından birine çökerek... ...o toprağa delen araca bakarken... Tüm hayatı boyunca kurduğu emeklilik hayallerinin nasıl sökülüp atıldığını, yıkıldığını alışık olmadığım gözyaşlarında hissediyordu. Ve elinden hiçbir şey gelmiyordu. Efendim Anneciğim benim Ah Ece sen misin kızım <gülüyor> Evet anneciğim sesin çok kötü geliyor bir şey mi oldu Sorma kızım çok üzgünüm Gözlüklü hanım vardı ya Evet Evini müteahhite vermiş ee, Evin beyi gidince yazık oldu Bahçe içinde ne ferah bir evdi Ama çok daire vermişler Anneciğim Oluyor artık böyle şeyler bu kadar üzülünür mü? Öyle deme Ece bu sabah ekmek alırken yolda gördüm o kocaman araçlar gelmişlerdi yine pencereler bir yanda kapılar ağaçlar bir yanda ne çabuk yıkabiliyor insanlar Yok. yalıların anısıyla yüklü yerleri evet, Üzüldüm anneciğim. üzüldüm bu evi ilk aldığımız zamanları hatırladım 3-5 tane ev vardı hepsi bahçe içinde evet. polisin evi mühendisin evi şoförün evi lazın evi bir de senin arkadaşların vardı ya işte evet evet akşamüstleri aşağıdaki çayırda yuvarlanırdık papatyalar içinde oynardık kaplumbağalara bakardık saatlerce bıkmadan oysa şimdi çocukların oynayacağı parklar yapılıyor sonra da bakımsızlıktan yok oluyor hepsi her yan beton asfalt Neler konuşuyorsun anne Senin canın sıkılmış Şimdi daha da çok sıkılacak Daha da çok üzüleceksin Bu sabah sıkıldı sıkılacağı kadar zaten Gözlüklü hanım da demez mi Bu ismi de sen takmıştın Çok küçükken Gözlüklü hanım İşte demez mi Siz bizden önce müteahhide veriyordunuz, kısmet bizeymiş ama müteahhidimiz de çok iyi. Her yerde yaptırdığı daireleri gördüm. Hepsini buralarda yapılanlar gibi değil. Çok sağlam ve güzel. Ya. Ben de şaşırdım ne diyeceğimi. Nereden çıktı bu bizim evi satma işi Ece bilmem ki. Kimi çıkardı hiç anlamadım. Bazen bana bunların hepsi bir olmuş aklımı çelmeye çalışıyorlar gibi geliyor. <gülüyor> Üzülme anneciğim, sen hiç kafanı meşgul etme bunlarla. Her iş olacağına varır demez misin? Bak, ben sana bir şey sormak için açmıştım telefonu. Yarın tatil. Enderli birlikte düşündük de eğer sen de istersen yarın sabah erkenden Bostancı iskelesinde buluşup adalara gidelim ah, diyoruz. Ah, ne dersin? Ah, Hem, şimdi bütün çiçekler açmıştır. Biraz çiçek toplarız, biraz da yürürüz. Ah, Hem sakindir, güneş de ısıtır. Günler ince uzadı nasıl olsa akşama doğru da döneriz. Ay çok iyi olur kızım. Ben de bunu aldım bu günlerde. Çok uzun zamandır gelmediniz. Özledim sizi. <gülüyor> Aşağıya inerim. Sana şaşıracağım bir şey göstereceğim. Biliyorum ne gösterecek. Adamın bacakları çok uzun. İşte o kadar. O adamın bacaklarını gösterecek. Onlar adamın kendi bacakları değil. Takma. Tahtadan yapılmış yani. Takma mı? Tahtadan mı? Yoksa hiç böyle bir şey görmedin mi? Hadi gel bakalım. Hemen döneriz. Ama Arzu ta aşağı mı ineceğiz? Aa, şurası işte. Engin, Ergin. Hadi gidiyoruz. Geliyor musunuz? Hadi geliyoruz. Aa, hadi. Gelsene hadi. Tamam. Hemen tamam. döneceğiz. <gülüyor> Ne kadar büyük, değil mi? Pijamasına bak, o upuzun. O pijama değil, pırıl pırıl çizgili bir palyaço pantolonu. Şapkası ne güzel. Şapkasından saçlar fışkırmış. Ne komik. Palyaçonun yüzünü göremiyorum. göremezsin tabii akıllım. Yüzü uzaktan bakılınca görülüyor. Hadi gelin biraz geriden bakalım. O zaman görebilirsiniz o koskocaman kıpkırmızı burnunu, bembeyaz yüzünü. Geride kalacağınıza yanındaki küçük palyaçoya bakın. <gülüyor> ne komik. Aa. Yanındaki palyaço'nun hem davulu var, hem de zili. Hepsini birden nasıl çalıyor acaba? O küçük palyaço kurulunca müzik çağın oyuncak ayıma benziyor. Gözleri ne kadar büyük. Sizleri bu akşam sirkimize bekliyoruz. Eğlenmek, gülmek için bu akşamı bekleyin. Yalnızca bir akşam şu önümüzdeki çayıra kuruyoruz çadırı. Dev çadırımızı. ...cambazlar, sihirbazlar ve değişik numaralarıyla birçok çeşit hayvan... ...bir insan atın üzerinde takla atabilir mi? Ateşten çemberin içinden kanatsız uçabilir mi? Gelin ve görün! Yalnızca ya bir akşam özel istek üzerine... ...sirkimiz sizin için burada! Şu koskocaman çayırda koskoca bir çadır ve bizler... Şu koskoca çayırda Koskoca çayır Çok değil İki 3 yıl sonra eğri büğrü Çevresiyle uyumsuz Çirkin gri Çekme katlı apartmanlar yükselmeye başladı O koskoca çayırda Çiçekler, ağaçlar içindeki tek tük minik evler Sıkıştı, sıkıştı kaldı Papatyalar yok oldu İlkbahar görünmez oldu Ve gençlik özlemleriyle yaşlı insanlar kala kaldılar. Kısa bir süre sonra onlar da yok oldular. Tıpkı adalara gittiğimizde bile artık yalnızca seyrettiğimiz deniz gibi. ...topladığı domatesleri yıka. Ben de birkaç tane liber toplayayım mı anne? Olur, çabuk ol ama çayımız soğumasın. Ne kadar tatsız ve küçük oluyor artık şu domatesler. Gene de satın alınanlardan iyiler ama ne bileyim... ...hiçbir şeyin eski tadı yok gibi. Öyle, sıkıştık kaldık sanki apartmanlar arasında. Ya ya, haklısın. Bey, diyorum ki... Ha. Yarın İstanbul'a insek Ece içinde bir değişiklik olur. Hem de alışveriş yaparız biraz. Evet, eh, çok iyi olur. <gülüyor> Erken kalkalım evlisi. Sıcağa yakalanmayalım. Öğlene kadar da döneriz. Vapurla gidelim mi? Gidelim yani. Biraz deniz kokusu alırız sabah serinliğinde. Çocuklar da gelirler yakında. Ay, torunlarla birlikte. <gülüyor> Alışverişin neden yapıldı anlaşıldı. <gülüyor> Böyle konuşma. Hem ayda bir inmiyor muyuz bir şeyler almak için? Şaka yaptım hanım şaka. Ee, i̇niyoruz. Bu beden bizi taşıdıkça da ineceğiz. Sen gönlünü ferah tut. <gülüyor> Sonra, sonra ben yatılı okurken bir kış günü dedem gidiverdi, en çok annemi yalnız bırakarak Annem ve apartmanlar arasında sıkışıp kalan bahçe içindeki evimiz birkaç günlük kalabalıktan sonra yıllar yıllar neredeyse yalnız kaldılar Nerede burası böyle? Ender, bahçemiz nasıl? Aynı anlattığın gibi. Biraz bakımsız ama, burasını baharda duyduğumuz mutluluklar gibi hissediyorum, bilemezsin. Burası benim çocukluğum, sevgim, her şeyim. Anne! Anne! geldim! geldim. <gülüyor> Anne! Hoş geldiniz! İşte bu Ender. Merhaba efendim. Memnun oldum evladım. Gelsenize içeri. Anne, dışarıda oturalım, hava çok güzel. Neler diyorsun Ece, pislik içinde bahçe. Kaç Aa, haftadır süpüremedim. Önemli değil anne, çok seviyorum. Hanım ellerinin direnen kokularını, kuş seslerini çok seviyorum anne. Sen ne dersin oğlum? Benim için fark etmez efendim. Nasıl fark etmez Ender? Onca zamandır sana anlattığım bahçeyi hiç mi merak etmiyorsun? <gülüyor> Pekala, şöyle biraz yürüyelim bakalım. <gülüyor> anne nereden çıktı bunca kilit? Hiç sorma Ece. Artık hangi kilite güveneceğimi şaşırdım. Neler söylüyorsun sen? Aaa, ah, her şeyi en baştan anlatayım ki anlayasın yavrucuğum. Doğrusu seni üzmek istemedim. Onun için hiçbir şeyden söz etmedim sana. Üç ay önceydi. Aa. Hani bir sınav dönemim vardı ya, Hı -hı. sonra tatil geldi de... evet ...annenlerin yanına gittin ya, İşte o sıralar. Ay, anne meraktan çatlatırsın insanı, ne oldu? Çok yağmur yağdı o günlerde. Her tarafı su bastı. Ee? Bizim çatıda su geçirince yağmurlar evimizin içine yağdı ve sigortaları attı. Anne, dur dur dur daha bitmedi. Sonra ben 10 15 gün öyle oturdum. Ee, sigortalar otomatik değil mi? Aa, evet tabii. Dedem herkesten önce bağlatmıştı sigortaları otomatiği. Bir basman yeterliydi. Ah, ah be olsaydı yapardı işte. Öyle yavrucuğum öyle, ama evin her tarafından sular akmaya devam ediyordu, nasıl cesaret ederdim? Ya bir şey olursa? Haklısın galiba, peki sonra? Sonrası kötü, çok kötü. On beş gün olmuştu herhalde karanlıkta oturalı, çünkü yağmurlar yağmur sonrası korkular. Evet, neyse bir akşam bir tıkırtı duydum içeriden. Ah. Ah dedim kendime, yine o fındık faresi. Öyle ağır ağır giderken, sokak kapısını zangır zangır titrediğini gördüm. Aman Allah'ım! Bir de sen benim halimi görsen Ece... ...avazım çıktığı kadar kim o diye bağırmışım. Sonra da kaçan ayak seslerini duydum ah. Ece. Saat... ...daha akşamın yedisiydi, insanlar evlerine dönüyorlardı. Pes doğrusu, ne cesaret. Ender, bizim kapımız hiç kapanmazdı, bahçemize bile kimse girmezdi. Ya aşağıda oynayan çocuklar söyledi, iki kişi dolanıp duruyormuş o günlerde. Bak Ender yavrum, şurası kümeslerimizdi bir zamanlar. İşte orada yatıp kalkıyorlarmış bir de. Ah. Anne nasıl olur da şimdiye kadar hiçbir şey söylemezsin bana? Hiç anlamıyorum doğrusu. Söylesem ne olacak Ece? Ne yapacaksın? Kadın başımızayız. Seni korkutmaktan başka ne işe yarayacak? Yanımızda oturan senin de bir çocukluk arkadaşın vardı ya. Adı neydi? E, e... Ergin. <gülüyor> evet Ergin duymuş. Bakkaldan. O geldi bir gün sigortaları yaptı işte. Kilitler. Bir sürü de kilit taktı. Neyse oldu. Birkaç günde kapının önündeki misafir ışığını açık bıraktım. Sonra da sen geldin zaten. Geçti gitti işte. Ay geçmiş olsun anne çok üzüldüm. Keşke bize söyleseydin. Geçmiş olsun efendim. Kafanızı da şişirdim kendi sorumlarımla oğlum. Aa, hiç olur mu efendim? Keşke benim haberim olsaydı. O günlerde gelir inşallah. Hadi. Şimdi biraz içeri girelim de size güzel bir çay demleyeyim O güzel kurabiyelerinden de <gülüyor> Bayılır küçüklüğünden beri kurabiyelere Seninkilere bakalım eskisi gibi yapabilmiş miyim Yaparsın sen sen her şeyin en güzelini yaparsın <gülüyor> ya Ece demek evlenmeye karar verdiniz, peki annenlere de danıştın mı yavrucuğum? Onları bilmezmiş gibi konuşma anne, danışsam ne olacak? Aman aman biricik kızları evlenecek yaşa gelmiş de, yıllar ne çabuk geçmiş de işte böyle şeyler olacak söyledikleri. Hem biz kararımızı verdik. Fark etmedin mi Ender bugün beni senden istemeye geldi buraya. Anne, bu çikolatalarda mı hiçbir bir şey anlatmadı sana? Ah, ah, ah. <gülüyor> Aşk olsun Ece, bana böyle şeyler söyleme lütfen. Ah, anne, hı, biliyordum zaten böyle olacağını. Okula başladığından beri bir tek Ender. Başka bir arkadaş yok. <gülüyor> ah, ah, ah. Neyse canım, neyse. Okulunuzu bitirdiniz ya, şimdi nişanlanırsınız. Bu arada işiniz olur. Ender anne, askeri... Anne, biz bu yaz sonu evleniyoruz. Her şeyi düşündük merak etme Ender'in ailesi önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecekler Seni ziyaret etmek için ay, ay, ay, Neler söylüyorsun kızım sen Yani birkaç ay sonra gidecek misiniz Hem de başka bir şehre ya, Anne beni korkutma Bu kadar büyütecek bir şey yok Hiçbir yere gitmiyorum Yalnızca karşıda oturacağız hepsi bu Ece, Ece, Canım kızım benim Canım canım canım annemin küçük kızı o evdeki son arkadaşı evlendim evlendim başka bir evim oldu yani hiç düşünmezdim evimden ayrılacağımı annemden kendi isteğimle uzak olacağım onu yalnızlıklarıyla korkularıyla öyle bırakabileceğim küçükken elini tutup uyurdum ve ellerimizin birleştiği yerde dünya ikiye ayrılırdı kabuslarımla o Efendim? İyi günler efendim. Emine mı görüşüyorum? Kimsiniz efendim? Ben yüksek inşaat mühendisi Recep Oflu. Evet. Evinizin imar durumu hakkında sizinle görüşmek için aradım efendim. Ne varmış evimizin imar durumunda efendim? Hiçbir şey efendim. Yalnızca evinizi almak istediğim için aradım. Daha önce evinize gelmiş ve sizi bulamamıştım efendim. Torunumu ziyaret ettiğim günlere rastladı herhalde. Ne zaman gelmemi tavsiye edersiniz efendim? Bu günlerde mümkün değil sanırım Tatile çıkacağız çocuklarla Ama daha sonra ararsanız Görüşebiliriz Teşekkür ederim efendim Rica ederim iyi günler İyi günler Demek çalışmaya da başladın Ece Evet anneciğim Çok iyi kızım eve kapanıp kalma tabii Hem onca sene okudun Değil mi Ender Haklısınız efendim Zaten Ender çok yardımcı oldu anneciğim Desene artık daha uzun zamanlar göremeyeceğiz birbirimizi Aa, Yok canım Eee tabii bir süre için Uzun bir süre için Yani yeni bir misafir beklememek lazım <gülüyor> Misafir mi? Anne daha çok erken Erken Biliyorum yavrucuğum biliyorum. Benimkisi ninelik işte. Hep yeni bir şeyler olsun istiyorum galiba hayatımda. Hem öyle uzaksınız ki artık. Belki dedim bir vesile olur daha sık görüşmek için. Yapmayın lütfen efendim. Anne üzme bizi ne olur. Üzülün biraz üzülün. Esasında üzülecek kişiler başkaları olmalıydı öyle ama. Öyle konuşma anneciğim lütfen. Öyle konuşma böyle konuşma. Ee, bunca yıl sustum. İnsan telefon eder, bu kadın yaşlı artık, bir isteği var mı acaba diye, arada sırada sorar. Hoş isteğim olsa kalkıp onca yolu gelirler mi, bunca yıldan sorar. Ama yakında gelirler gelirler, ne kalacak acaba bize diye. Anlamadım. Yetti artık, evi satıyorum Ece. Evi satıyor musun? de bu yürüyüş çok iyi geldi. Açıldın mı biraz? Evet. Annenin yanında öyle sarardın ki düşüp bayılacaksın sandım. Yok canım, daha neler. Peki çıktıktan sonraki ağlama nöbeti ne oluyor? Bilemezsin ki, anlayamazsın ki. Bence sen anlamıyorsun. Çocukluğun bitti artık. O günler oldukça uzakta kaldı. Bakımsız bir evde ara sıra anneni ziyarete gitmekte ayakta tutamazsın o günlerini. Hem onca yaşanacak güzel gün varken o kadına ve kendine bu eziyeti çektirmeye çalışman doğru mu? Neler söylüyorsun sen? Senin kendine söyleyemediklerini. O kadın çocukları ve senden dolayı yaşayamadığı yıllarını yaşamak istiyor artık. Yaşayabildiğince tabii. O gittikten sonra o evin bir anlamı var mı sence? O eve birkaç saat uğramak için bile bir gerekçen kalmayacak. Ve zaten birkaç ay içinde çocukları evi satıp istekleri doğrultusunda kullanacaklar. Bunları söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Bunlar yanlış şeyler değil Ece. Gerçekler bunlar. Bugün de yaşananlar. İnsanların hep yaptıkları, yapacakları şeyler. Çocukluğuna mı, o eve mi... ...yoksa annene mi daha çok ihtiyacın var? Buna karar ver. Günler geçiyor ve hep geçecek. Sen de geçip gideceksin. Ama bırak... Bırak o evdeki anılarını sırtlayıp... ...başka bir yere götürmek cesaretini göze alan... ...o güçlü kadın dilediğini yapsın. Zaten yeterince kararsız. Korkuyor. Biraz güç ver ona. Destek ol lütfen. Çok üzgünüm. Ama haklısın. İşe girince de artık iyice uzak kalacağım annemden. Yok ben bunu demek istemedim. Senden çok o ister senin çalışmanı. Bir yerlerde bir şeyler başarıyor olmanı çok ister... Sen o kadının en güzel zamanlarını vererek yetiştirdiği... ...çocuklarının ona verdiği tek hediyesin. Bunun kıymetini bil. Ve ondan bu kadar uzak kalma. Ben zalimim biriyim. Hayır canım hayır. Sen büyümeye başlayan bir çocuksun sadece. Hiç komik değil bu. Ama ben seni seviyorum da. Peki. Ben de seni seveyim bari. <gülüyor> Emine Hanım, bahçeniz oldukça büyükmüş. Ev de büyüktür oğlum ama daha uygun bir zamanda gezdiririm. Esasında bugün Ender, yani damadım gelecekti. Ama siz biraz erken geldiniz. Eviniz çok sağlam yapılmış. Öyle tabii, eskiler her şeyin iyisini yapıyorlardı. Ah oğlum ah, bu bahçenin bakımın zamanlarını görecektin sen. Çiçeklerin kokusu ta aşağılardan duyuluyordu. Güllerimizi almak için Kadıköy'den kalkıp gelirlerdi çiçekçiler. Öyle güzel, renkli, öyle uzun saplıydılar ki şu sarmaşıkların dilleri olsa da söyleseler rüzgar estimi, denizin kokusunu duyardık yapraklarında. Ha, ah, hepsi bitti artık. Metrekaresi de çok uygun. Hatta isterseniz daireleri istediğiniz ölçülerde yaparız ve sizin seçtiğiniz malzemeleri kullanırız. Özellikle banyo ve mutfaklarda Banyomuz öyle büyüktü ki, saatlerce soba yakardık ısınsın diye. Artık gerek kalmayacak. Bu yaşlı halinizle bu kadar uğraşmaya. Daireleri nasıl pay etmeyi düşünüyorsunuz? Yani ön taraftan kaç, arka taraftan kaç tane? Önü arkası mı var artık oğlum? Her yer duvar. Öyle demeyin canım, birkaç ağaç kalacak. Hem yükselince e, denizi bile görebilirsiniz. Denizi görmek. Tabii tabii istediğinizi hala değiştiremedimse e, peşin olarak anlaşabileceğimizi sanıyorum. E, yine de kat karşılığını bir daha düşünün derim. Siz karlı çıkarsınız. Düşüncelerimle kaldı. Bir kez gitti çocukluğumla birlikte. Büyükannem gitti. Dedem gitti. Dayım gitti. Evimiz... ...o bahçe içinde... ...karşıdan bakıldığında... ...kalem evlere benzeyen... ...sarmaşıklarla, güllerle... ...hanım elleri, çam ağaçlarıyla... ...süslü, artık... ...karşıdan bakılamayacak kadar sıkışmış... ...hızlı gelişmeye yenik düşmüş... ...yıpranmış... ...her odasıyla beni bırakmış olan evimiz... ...o da gidiyor... ...ne bahçeler kaldı küçük yalıda... ...ne Onur abinin patatesleri, güvercinleri... ...ne Seher hanım teyzenin çok uzun yıllarını geçirdiği evi... ...ne sonu görünmeyen çayırdaki dev çınar ağacı... ...ne bağlar... ...ne bahçe içindeki minik evler... ...ne deniz... ...ne adalar... ...ne o eski insanlar... ...ne de... ...çocukluğum... ...bir daha oralara gider miyim bilmiyorum... ...ama gene de çocukları görüyorum... ...her yerde var çocuklar, her şekilde var... ...bu haliyle de yeni çocukluklar yaşanıyor... ...yaşanacak biliyorum... ...ama geleceğe... ...yarına umutla bakılacaksa... ...sevgi olacaksa eğer... ...geriye dönen leylekler var her ilkbaharda... ...saksılarda da olsa çiçekler açıyor... ...ve ilkbahar... ...çocuk sesleri... ...isteyenin duyabileceği kuş sesleri... ...hayalle gerçek arası yapraklar arasında... ...denizi getiren rüzgarın sesi... ...kokusu... ...boğazıma sarılan... İçimi daraltak Nefes aldırmayan bir coşku artık ilkbahar Ece Ece kızım Efendim anne Bak eşyaları götürürken az daha düşüyordu Aaa müzik kutum ah. <gülüyor> Deden getirmişti Ejnebi ülkelerde. Dur bakayım, hmm, tam kırk, yo yo yo, kırk yıl oldu. Annenlerden sonra sen bile bununla büyüdün. Ne kadar sağlammış, hala çalışıyor galiba. Ee, şurasından kuruluyordu değil mi? Ee, her şeye gitti mi anne? Ee, dur dur, çok çevirme sakın kralı. Tamam, tamam. İçinden pembe etekli bir balerin fırlar, mavi kadife elbisesiyle aynasının karşısında uzun uzun dans ederdi. Ben kendimi onun yerine koyardım. <gülüyor> ben o zaman çocuktum. Anneciğim, evet, iyice baktın mı? Hiçbir şey kalmadı, değil mi? Evet. Yalnızca analar sıkışmış her köşesine. Gözlerime dolu verdiler. Hadi eyce. Hoşça kal güzel evim. <gülüyor> Küçük yalıda bir çocukluk yaşandı Adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Halide Eşber Yöneten Engin Uludağ Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Ece Tijenpar Ece'nin çocukluğu Halide Eşber Emine Hanım Güzin Özyağcılar Hayati Bey Savaş Dinçel Ali Efendi Metin Çoban Müteahhit Pekcan Türkeş Yusuf Murat Dal Palyacho Ender Can Başak Seher Hanım Suna Selen Arzu Cihan Bıkmaz Onur Murat Presçiler Ergin Ceyhun Erden Radyo tiyatrosu sonna erdi hoşçakalın